Merhabalar değerli Açık Radyo 94.9 dinleyicileri ben Deniz Utku Uluer yeni bir Yeşilçam Akresi programında yeniden sizlerle birlikteyim. E, bugünkü programımızda e, Mehmet Çapan'la birlikteyiz. Mehmet Çapan'la birlikte Yeşilçam filmleri müziklerinin deşifre yapılması üzerine görüşeceğiz. Kendisi e, bir e, film müzikleri araştırmacısı ve e, arşivcisi. Ee, hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, Mehmet Çapan aslında bu Yeşilçam e, müzikleriyle ilgilenen insanlar için özellikle sosyal medyada oldukça bilinen bir isim. E, kendisine çok danışıldığını düşünüyorum. Özel mesajların da oldukça yoğun olduğunu düşünüyorum. E, Hı -hı. Ama yani konuya pek vakıf olmayan insanlar için Mehmet Çapan'la birlikte yapmak istediğim ilk programda biraz müzik deşifresi nedir? E, Mehmet Çapan... Evet. Bu müzik deşifre işlerine ne zaman bulaşmış ee, hem kendisini biraz tanırız e, hem de onun hikayesi aslında bu e, Yeşilçam müziklerini araştırma bulma ve deşifre etme konusunda da bize çok şey verecek gibi gözüküyor. Onun için tekrardan yeniden hoş geldiniz diyorum. <gülüyor> hoş bulduk. Ee, ben şöyle başlayayım. Yeşilçam filmleri dünya sinemasından farklı. Hangi açıdan farklı? Müzik açısından farklı. Ee, Avrupa'da ve Amerika'daki filmlerde çalan müzikleri çok kolay bir şekilde bulursunuz. Soundtrack deniyor. Onların albümleri var. Ee, i̇nternetten e, Soundtrack yazıp o filmin adında hemen 5 dakika içinde o şarkılara ulaşırsınız. Evet. Ama Türk filmlerinde bu öyle bir şey yok. Tamamen farklı. Ee, dinlediğiniz e, filmlerde dinlediğiniz müzikleri bulmak için araştırma yapmanız gerekiyor. ...hiçbir yerde kaydı yok, listesi yok. Şimdi zaten... E, ...öte yandan da... E, ...pek çok film, özellikle Hollywood... ...pek çok filmi zaten özgün müziğe sahip. O noktadan bakıldığı zaman zaten... Evet. ...o film için, o müzikler yapılmış olduğu için. Tabii. O, o, o, o müzikleri yapılması için... ...müziklerin yapılması için... ...bir sanatçıyla anlaşılıyor. Hı hı. İşte Morricona gibi, Francis Lee gibi... ...bir sanatçıyla anlaşılıyor. O artık... ...bütün müzikler... Filmde çalan müzikler ya orijinal besteyle yapılıyor evet. ya da yine başka seçilen şarkılar da hallediliyor. Ve kaydı tutuluyor. Plağa çıkıyor. Evet. kasede çıkıyor hatta. Bu şekilde yani gayet disiplinli ve güzel bir şekilde yapılmış. Ama bizde böyle e, or orkestra sinema orkestraları olmadığı için o devirde özellikle işte 50 ve 60'lı yıllarda ee, tamamen rastgele kullanılmış. Bu ses mühendisleri tarafından, o dönem meşhur olan DJ'ler tarafından rica minnetle alınmış plaklarla yapılmış. Müziklerden oluşuyor. Başka filmlerden de çekilmiş. Ben sonradan öğrendim. Oynayan bir filmden e, bir makine sayesinde çekilmiş. Hı hı. Bizim yerli filme <gülüyor> monte edilmiş. Böyle <gülüyor> şeyler de var. Tabii bu e, sizinle yapacağımız bu görüşmenin başlarken en başında bir şeyin bir, bir noktanın altını çizmek gerekiyor. Ee, burada tabii o telif hakları, o tip konularla ilgili tabii çok büyük başka bir durum da var. Hani biz o konulara girmeden sadece o müziklerin o ilgili... Kurulma, kullanılmasıyla ilgili olacak yoksa e, çok açık ve net olarak söylememiz gerekiyor ki sanırım 1990 yılına kadar e, Yeşilçam filmlerinin yüzde yani Yeşilçam dediğimiz dönemdeki filmlerin yüzde. Yüz ya da işte ben hani iyimser oldum yüzde yetmiş beşi diyecektim bende ama 90 da diyebiliriz. 90'dan fazlası ee... hatta yabancı plaklardan. Evet yani telif hakkı ödenmeden yabancı plaklardan kullanılmış müzikler var. Daha sonra bu tabii tamamen değişiyor. Evet bunun avantajları var. Bir, siz bir film için bir sanatçı tutarsınız. Ona beste yaptırtırsınız. Ve o şey onun yetenekleriyle sınırlı ama bizim Yeşilçam'da bütün dünya arşivi önünüzde. Bütün güzel şeyler önünüzde. Ee, biraz da tabii zevk sahibiyseniz çok güzel şeyler ekleyebilirsiniz filmlere ve öyle olmuş yani. Evet. Bence harika. Yani Türk sinemasında çalınan müzikler çok güzel yani. Yani aslında yani telif hakkı açısından baktığımız zaman çok da böyle sevimli olmayan bir durum. Öteki yandan da e, Türkiye'deki pek çok insanın hem dünya müziklerine hem... E, ...kaliteli müzeye karşı da... E, ...açılmasına sağlamış aslında yani... ...hani kötü bir şey aslında... ...iyi bir şeye yol açmış diyebiliriz. <gülüyor> evet bizim şansımıza olmuş yani... ...bütün... E, ...araştırmacı olarak... E, ...çok fazla sayıda sanatçı tanıyorum... ...çok evet. fazla sayıda şarkı biliyorum... ...bunları biriktiriyorum... ...orijinallerini alıyorum ama... ...işin başlangıç noktası tabi... ...sinema sevgisiyle başladı... Ben sinemayı lafını sokakta duydum. Koşuşan çocuklar vardı sokakta. Bir baktık ki sinema anonsu yapılıyor. Bir adam elinde davul çalıyor. Öbür adamın elinde megafon. İşte Maltepe'de bu akşam ses sinemasında Çirkin Kral Yılmaz Güney'in şu filmi oynayacak. İşte saat 9:05'te başlıyor falan. Hı hı. Sırtında da afiş. Peşinde de dolaşan çocuklar. Hemen o komboya katıldım. Ondan sonra tabi babama rica ediyorum. işte akşam film var. Ne olur gidelim, ne olur gidelim, ne olur gidelim. En sonunda kandırdım. İlk gittiğim film Yılmaz Güney'in Çirkin Kral serisinden bir filmimdi. 1967 idi. Bizim şansımızda da akşam sinemaları çoktu bizim Maltepe'de. Altı tane açık, bir tane kapalı sinema vardı. Hı hı. Neyse işte filme e, girerken biraz geç kaldık 2-3 dakika. Fragman gösteriyordu. O fragman da bir müzik çalıyordu. fragmanda da Killing e, filmiyle ilgili. Tabii tam 67 tam Killing furyasında başladı. dönem. Onun fragmanında bir müzik çalıyordu. Hemen dikkatimi çekti. Ben yani müziğe hassas olduğum da farkında değilim. Bu kimin acaba dedim ne güzel yani ne değişik bir şey. ...diye böyle dar koltuğa oturmadan... ...arada yürürken... ...sandalye, tahta sandalyeler vardı o zaman... ...insanların arasından geçerken bir yandan... ...perdeye bakıyorum... ...bir müzik dikkatimi çekti... ...ve bu müziği ancak internet... <gülüyor> icat olduktan sonra... <gülüyor> ...yıllar sonra yani... ...2010'lu yıllarda hatta... Hı hı. ...bulabildim aradan yani... ...30-40 sene sonra... ...yani o zaman sizin ilk... ...deşifreniz olarak... E, Killing'in çalan, çalan Irving Joseph'in Prison, Prison Break ilk merak ettiğim parça buydu ve şey e, tabi bir ajan teması Hı -hı. ajan teması e, ben kendimde de böyle müziğe karşı hassasiyet olduğunu daha sonra fark ediyorum yani bunu ben akılda tutacağım 40 yıl arayacağım sonra bulacağım daha sonra işte Yılmaz Güney'den sonra Cüneyt Arkın'ı tanıdım Hı -hı. Onda artık küçük çocuklar olarak kendi aramızda konuşuyorduk filmlerden bahsediyorduk. Cüneyt Tarkın diye birisi varmış. <gülüyor> Gittik işte o ilk filmde de gene bir tema çok çarptı böyle. O hı hı. şeyde Japon Toshira Mayuzumi'nin Forty Days and Forty Nights diye bir şarkıs parçası. Hı hı. Böyle parçalara ilgi göstereceğim aklıma gelmezdi ama kendiliğinden oluştu. Ka Ka Ka Ka film, kaç yaşındaydınız? Ben 8-9 yaşındaydım işte. Yaşında. Yani o, zaman... Ee, o zaman ama şey vardı işte müzik e, patlaması vardı. Ajda Pekkan meşhur oldu. Hı hı. E, Cem Karaca meşhur oldu. Resimdeki gözyaşları Ajda Pekkan, e, Boş Sokak, Barış Manço daha sonra Dağlar Dağlar. Böyle tam Türk pop müziğinde patlama çağına geldik. Hı hı. Yani bir yandan onları da takip etmeye başladık. Abiler vardı 18 yaşında işte plak koyarlardı dans ederlerdi salonda zıplarlardı uzun saçlar bu licinler böyle bir dönem başladı çok böyle çarpıcı müthiş ben 1968 yılında ben de bu licin alacağım diye tutturdum marka vermeyeyim kırmızı etiketli olan ha, anladım şimdi buraya geçmeden önce ben bu sizin ilk yaptığınız deşifreye aslında bir yer vermek istiyorum dinletmek istiyorum ee, ilk, Tabii dinleyebiliriz Erwin Joseph'in Prison Break şarkısını Tabii. Ee, Yani yaklaşık olarak 1967 yılında dinleyip Daha sonra Fragmanda ve 2010'lu yıllarda buldum Yani yaklaşık 40 yıl sonra e, Deşifre ettiniz <gülüyor> Diyebileceğimiz bir şarkı Kimse de bilmiyordu yani Evet yani Ben de e, sizin sayenizde öğrenmiş oldum <gülüyor> Teşekkürler O zaman Erwin Joseph'in Prison Break e, M. Killing filminde ve daha sonra başka filmlerde kullanılmış e, Yeşilçam filminde kullanılmış bir şarkı Dinliyoruz şimdi <Gülüyor> evet, Green Ama korkacak bir şey yok bebek. Kadınlara zararım dokunmaz benim. Hem bana yardım edenlere. Formülün yerini söylersen, senin yanında çalıştığın profesörden daha fazla memnun ederim bebek. Hadi bakayım. Konuş bebek. Cevap ver bana. Tekrar evet. sizin e, blue cinli, e, kırmızı etiketli blue cinli yıllarınıza geri dönecek olursak e, Ervin Joseph Prism Ray'i dinledikten sonra. Tabii ondan sonra şöyle oldu. E, Türk rock, Anadolu pop dediğimiz tür dikkatimi çekti. Yani o arajmanlardan sıyrıldım şeye geçtim işte. Bütçürel, Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, işte Ersen. Moğollar. Mutlu yıllar diyoruz biz o ama bizim gibi bizim yaşımızdaki insanlar güzel yıllar. Tabii onları, onların şeylerini plaklarını dinlemeye başladık. Tabi olanlardan ben de o zaman pikap yoktu. 70 yılında ilk kaydedebilir teybim alındı. Ondan sonra ben geçtim radyo'nun başına. Her şey o zaman değişti diyorsunuz. O zaman artık gaza basmaya başladık. Hı hı. Kaydediyordum dışarıdan böyle radyonun başına geçip. Ama şimdi e, görüyorum ki ben başka şeyleri de hemen kaymışım. Yani orkestraları da dinliyordum. Hı hı. O Paul Moria, Frank Purcell, Raymond Lefer, Francis Lay, Fausto Papetti Radyoda çalıyordu çok böyle yarım saat falan çalardı. Mesela ha, merak ettiğim bir şey var. O, o, o dönemde mesela... Bir filmde dinlediğiniz bir müziği daha sonra hiç radyoda yakıldınız oldu mu? E, radyoda şöyle hafif müzik olarak oluyor. Hı -hı. Yani Polmoruyorlar filan oluyor ama daha detaylı şeyler olmuyordu. Hı, anladım. E tabi o daha sonra zaten ortaya çıkan da bir şey olmuş. Evet sonra klasik müzikler dikkatimi çekti. O zaman Rodrigo'nun gitar konçertosu çok sık çalardı. Hatta şeyleri de çalardı yani versiyonları çalardı. Onları kaydederdim sonra dedim Bahti'ye birisi varmış <gülüyor> yani onun eserleri işte Beethoven'ın 5. senfonisi işte Mozart'ın 40. senfonisi filmlere devam etti işte ilgim yabancı filmlere bu sefer hı hı. bu sefer de orada Enrico Morricone diye bir adam var dikkatimi çekti Cowboy filmleri. Evet, ...özellikle şeyler... ...spagetti ve ...onlar tabii... ...biz çocukken... ...böyle bir grubumuz vardı... ...Glione Gemma... ...Modcomery Wood... adlı İtalyan oyuncunun... ...Ringo filmlerine giderdik... ...tartışırdık falan yani... ...şu dahi iyi... ...bu dahi iyi... ...oradaki sahne... ...şöyle böyle... Aslında çok ilginç... ...yani siz yabancı filmlerde izliyorsunuz... orada yer alan... ...pek çok şarkı... ...ondan bir beş sene sonra... ...yaklaşık olarak... ...bu sefer bizim filmlerde de aslında yer etmiş... Belki de bir bilinçaltını da işlemiş olabilirler hani oradaki güzel müzikler. Evet yani ben bu yabancı filmleri fark edince yabancı filmlere kaydık. Oradaki biz Türk filmlerine dalga geçerdik. Hı -hı. Oradaki işte abartılı sahneler, abartılı dramlar filan. Orada yabancı filmlere başladık. Hı -hı. Artık yerli filmlere dön dönmedik. Sadece televizyonda hazır önümüze korunmuş yerli film varsa... Hı -hı. Onu seyrederdik ama yerli film filan aramazdım yani. O zaman şöyle bir gelişme olmuş. Ama ben 70'li yılların başından filan bahsediyorum. E tabi yani şöyle bir gelişme olmuş ama işte Yılmaz Güney, Cüneyt Tarkın hayranlığından. Daha sonra filmlerinde biraz hani birazcık daha böyle vurdulu kırdığı filmlerin arttığı bir dönemde. Birazcık daha yabancı filmleri doğru yönelmişsiniz. Evet, yerli filmlere şeyle döndük. Zeki Alasiyem Etin Akpınar'la. Hı hı. Bir arkadaşım vasıtasıyla tekrar böyle ilgimi çekmeye başladı. Komedi filmleri. O devirdeki komedi filmleri, işte Kemal Sunal filan. Ancak böyle komedi filmlerine gidiyordum yerli filmlere Onun haricinde gitmiyordum. E, müzik Aradığım müzik sayısı da fazla değildi. Yani 10-15 tane filandı. Peki ilk, ilk ciddi olarak e, bu filmlerde çalan... Müzikleri elde edeceğim dediğiniz. Yani deşifreye girmeden önce hani satın almak. hani işte şu filmde şu müziği beğendim ve bunun planı ya da kasetini ya da CD'sini sahip olmak istiyorum dediğiniz zaman hangi döneme denk geliyor peki? Valla filmden değil de o radyodan oldu. İşte ilk olarak işte Paul Morya'lar, Francis Layler, onları almak istedim. Piyasada işte... ...daha çok Kadıköy'de olurdu öyle şeyler. Çünkü anladığım kadarıyla... E, ...siz önemli de bir e, film müziği arşivistisiniz. Şu ee, anda tabii. Hı -hı. Ya biraz onun da hikayesini ben burada... Ha, ona işte geçiş... E, ...şöyle oldu. Bir müzik, e, güzel bir müzik... ...duyduğumda ben üzülüyordum. Hı -hı. Bulamayız diye de ümidi kesiyordum yani. Bulama, aramıyordum yani. Hı -hı. Bulamayız diye yani. Zaten öyle bir telefon yoktu memlekette. İnternet abonesi olduğum gün... Baktım internette müzikler dinleniyor. Büyük bir rahatlama oldu bende. Büyük bir rahatlama oldu. İlk aradığım 1979 yılında Doğan Cankı bir programda bir flamenko örneği çalmıştı. E, tabi adını bilmiyorum ben teyple kaydetmiştim. Daha sonra o şarkıyı ezberledim, gitarla ezberledim, çalmaya başladım falan Ama aklımda tabi her noktası. Onu bulamamıştım. Onu aramaya başladım Amazon'da flamenco gitaristleri işte diye yazdım tek tek dinlemeye başladım 1-2-3-4-100-200-300 filan derken en sonunda buldum Fiesta Angera şarkının ismi <gülüyor> yani şarkıyı deşifre etmek için 400'e yakın şarkı mı dinlediniz? evet bu gayet normal bir şey <gülüyor> Çünkü yıllar süren şeyler oluyor bazen. Zor bir şarkı ortalama üç yılda bulunuyor yani. Şimdi o zaman e, ilk müzik deşifresine yapmaya başladınız. Yani böyle ciddi ciddi bunu e, bir hobi haline getirdiğinizden... ...oradan biraz daha bahsedersiniz. 1900 işte 99 depremden sonraydı. İşte internete abone oldum. Ondan sonra günde 100, 200, 300 şarkı dinlemeye başladık. Ama şöyle... Ee, parçanın başı, ortası, sonu. Tamamını değil. Hani hatırlayacak mıyım de kafamdaki şarkıları bulmak için hatırlayacak mıyım? Ama biz bunu yaparken de tabii büyük bir tecrübeyle geliyorum ben. O 70'li yılların sonlarında yabancı ortalarında daha doğrusu şeyleri de almaya başladım ben. İşte Pink Floyd'lar, Emerson, Lake and Palmer King Crimson, Genesis, Yes. Bu grupların hayranıyım zaten. E zaten bir progresif. Progresif, rock e, e, seversiniz. Evet. Büyük bir hayranıyım. Böyle büyük bir tecrübeyle oturdum yani internetin başına aslında. Hı -hı. 99'da. Yani yüzlerce plan vardı zaten o zamanda. Hı -hı. Ama e, soundtrack yoktu. Anladım. Soundtrack yoktu. Soundtrack işte ondan sonra başladı. Bu sefer tamamen sinemaya yöneldim. Sinemadaki müziklere daha doğrusu. Hı -hı. Onları kaydettim kendime. Filmden kesiyordum. Kaydediyordum. Önce dinliyordum. 1, 2, 3, 4 kısa parçalar. 30 saniye, 20 saniye, 10 saniye. Bazen 5 saniye. Kulaklıkla dinleyerek böyle bazen konuşmalar oluyor. Arkada çalıyor müzik. İyice ezberliyordum. Sonra böyle dinleme sitelerinde sample'ları dinleyerek karşılaştırıyordum. İşte bu mu bu mu, bu mu, bu mu. bazen filmi 30 defa geri alıyordum. Alıyorum, dinliyorum, alıyorum, dinliyorum. Tekrar karşılaştırıyorum. Benzetme yöntemiyle hı hı. E, mesela deşifre yöntemi var mesela. E, Deşifreyi yaparken tabii film tarihin önemli. Film tarihinden geriye doğru gideceksiniz. Tür tahmini yapacaksınız. Sanatçı tahmini. Ondan sonra şarkıda söz varsa sözü anlayıp internete yazacaksınız. Song lyrics diye. Hı hı. ...o şekilde arama yöntemi var. İşte bu şekilde... E, ...olaylar gelişti. Bir filmde tanıdık bir müzik varsa... Hı hı. ...hemen o pla buluyordum... ...dinliyordum. Çünkü... E, ...o plağın başka parçası... Fi, ...filmin bir yerinde yine çalıyor. Büyük bir ihtimalle çalıyor. Yani bir plaktan birkaç eser çalınabiliyor. Peki genelde... hani ...deşifre etmeyi düşündüğünüz filmleri... ...neye göre seçiyorsunuz? Mesela onu merak ediyorum. Rastgele rastgele yani e, Ayhan Işık'ın bir filminde bir müzik duyduysam hı hı. mesela diğer Ayhan Işık filmlerine bakıyorum orada da çalmış mı bu parça siyah oluyor genellikle benim seyrettiklerim 60'lı yıllar daha iyi o filmde çalmışsa bu sefer o filmde çalan başka parçalar tanıdık var mı Tandık varsa işte o albümde başka neler kullanılmış falan bu şekilde hı hı. sanatçının bir planı tespit edince diğer plaklarını da internetten yüklüyorduk. Bu şekilde geliştirdim olayı şu anda 400 küsür sanatçı var şeyde. Peki kaç deşifre yapmışsınızdır? Yani bir Türk filmini alıp ondan çıkarttığınız müzik sayısı. Bine yakındır. Bine yakın. Çünkü e, ilgili izliyorum. E, çeşitli gruplar da var sosyal medya üzerinde ve e, işte şu filmin şu dakikasında çalan şarkıyı biliyor musun? E, sorusu çok fazla var. Evet ben bakıyorum işte. Ve, ve genelde i̇şte de cevap vermesi yardım, söylüyorsunuz. Yardım, yardımseverlik tarafım da var. Birisi bir şey sorduğu zaman illa onu bulayım diye de bir şeyim var yani. Ama genelde de... Bir takıntım bak, var. Genelde baktığımız zaman insanlar hemen buluyorlar mesela bir şarkının olduğunu ama siz... E, müziklere sahip olmayı da tercih etmişsiniz o ilginç bir şey işte o da sizi biraz e, arşivci koleksiyoner yapmış Şimdi şöyle bir şey var e, büyük bir enerji var şeyde müzikte bana geçiyor o, o sanatçıya da oluyorum o müziğe de besteye de yani benim yanımda olsun diyorum o enerjiler benim odamda olsun böyle bir istek var ve plakta alıyorum 650 tane CD ve şeyim var sadece Yeşilçam'da çalanlarla ilgili evet e, Plan var. Şimdi e, sizinle sohbetimize devam edeceğiz ama biz ayrılan süre e, bu program için e, doldu. E, 94.9 Açık Radyo'da Yeşilçam Arküzi'sinde e, Mehmet Çapan'la e, sürdürdüğümüz Yeşilçam film müziklerinde kullanılan e, yabancı özellikle yabancı müzikler ve müzikal deşifreler üzerine yaptığımız sohbetin e, birinci bölümünün sonuna geldik. E, önümüzdeki hafta ve ilerleyen haftalarda e, ve ikinci bölümüyle ve diğer bölümlerle de. Ee, buluşmak üzere ee, size bugünlük hoşçakalın diliyorum.